to tell me that you don't have a chance to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 Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın beri yanındasınız. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Tuna'nın beri yanı başladı şimdi. Epeydir size biraz bentler dinleme, dinletmedim Balkanlardan. E, konu nefesli çalgılar orkestraları olunca en çok bahsi geçen festivalden söz edeceğim sizlere bugün. Guca Festivali. Ve e, Guja Festivali ile ilgili e, harika bir 5 CD'lik set aldım Belgrad'dan. Ve hemen bu mamaları sizlerle e, paylaşayım istedim. E, i̇ki seriden oluşuyor aslında. E, bu albüm, bu set. İlk iki CD The Winners of e, Guca Trompet Festival adını taşıyor. Yani Guja Trompet Festivali'nin Kazananları The Winner Takes It All şarkısını hemen hatırladım bu arada. Çağrışımlarınızda sınırı yok. Evet 1961 yılından başlayan hiçbir şekilde ara verilmeden devam eden bir festival. Gerçi burada bir emin olmama durumum var. Çünkü Guca kasabası her ne kadar genel olarak Sırp müziği e, içerse de bugünkü Bosna Erseği'nin Sırp kesimine dahil yani Sırbistan toprakları içinde değil Guca dolayısıyla Bosna Savaşı sırasında ne oldu? Festivale ara verildi mi? Muhtemelen de ara verilmiştir. Hani yakınlarda bir yerlerde top patlarken mitralyözler çalışırken orada Guca ee, festivalinin yapılabileceği umudu olana bence yok. Yani yaptılarsa ne diyeyim hem e, ilginç hem de azıcık pes belki. Evet e, hem yarışma hem festival bu. Her sene ödüller veriliyor. E, 61 yılından itibaren dediğim gibi e, yapılıyor festival ve e, Ağustos başında yapılıyor. 3-4 gün sürüyor. Ve e, artık uydu teknolojisi Türkiye'ye geldikten sonra bunların meraklıları e, Belgrad Radyo Televizyonu'ndan canlı olarak bu festivali izliyorlar. E, sabah saatlerinde daha böyle herkesin e, erik rakılarının etkisinden tam olarak da çıkmadığı saatlerde başlıyor festival. E, müzisyenler de nasıl çalıyor o da ayrı bir konu. Ve geç saatlere kadar devam ediyor. E, aynı anda birkaç sahnede devam ediyor. Ayrıca daha amatör e, nefesli çalgı grupları da sokaklarda nereyi boş bulurlarsa e, orada efendim, e, toplanıp çalıyorlar. İşte bugün e, Guca Festivali'nden e, çeşitli dönemlerden çeşitli yıllardan kayıtlarımız var. Önce e, kazananları, şampiyonları dinleteceğim size. Daha, doğru, daha sonra da e, <gülüyor> 3. 4. ve 5. CD'yi kendi içinde e, Doğu, Batı ve Güney Sırbistan olmak üzere e, ayrılmış. Yani bu bölgenin geneliksel müzikleri daha çok e, bir araya getirilmiş. Geneliksel müzik dersem tabii dans müziği. E, gerek Sırp dansları gerekse... Ee, başta çoçek dediğimiz yani köçek dediğimiz çingene dansları olmak üzere çeşitli çingene dansları da çalıyorlar bu gruplar. Ee, asıl itibariyle zaten bu toplulukların önemli bir kısmı belki de çoğu e, roman müzisyenlerden oluşuyor. Ee, öyle bir gelenek ortaya çıkmış ve tabii en üst derecede e, disiplinli topluluklar bunlar. Hem disiplinli hem de e, kendi ruhunun sıcaklığını içine, iç, içinde taşıyan topluluklar. Ee, zaten <gülüyor> hani yüzlerce topluluk katılıyor. Bunların içinden en ileri seçiliyor. Dolayısıyla e, yetkinlik hem e, teknik açıdan hem de e, beraber çalma bakımından son derece üst seviyede. Evet, ne dinledik? Eski Zlakusko kolu. Kolosunu dinledik ve e, Boşko Ostoviç orkestrası çaldı. Aslında trompet orkestrası, e, trompet festivali diye geçiyor bu. Ama e, bir nefesli çalgı grupları festivali. Yani e, trompete eşlik eden başka çalgılar fazla bulunmuyor bu festivalde. Trompetle kastedilen aslında brass band. Ama e, brass band'lerin nefesli çalgı gruplarının başında e, trompetçiler olduğu için Onlar başı çektiği Onlar şeflik yaptığı Onlar lider olduğu için Bu e, Festivali aynı zamanda trompet festivali de <gülüyor> Deniyor doğrusu Evet şimdi ne dinleyeceğiz Bir çöçek dinleyeceğiz Bir çingene dans dinleyeceğiz e, Ruhlar için ya da ruh için e, Köçek adına taşıyor Baki'ye bak Orkestrası çalacak Yani baki'den geliyor tabi ki Baki'ye Bak iç, bu nefesli çalgı ustaları literatüründe son derece iyi bilinen, dünyaca iyi bilinen bir e, usta. <gülüyor> 70-80'li yıllarda damgasını vurmuş, çok önemli bir usta. Ondan Çöçek For Soul yani Ruh için Köçek adlı e, dans havasını dinliyoruz. Bu sene, e, daha doğrusu bu hafta Buca Festivali'nden söz ediyorum sizlere ve e, ilk bölümde festivalde şampiyon olanlar, ödül alan topluluklardan bir e, seçki hazırladım. Dinleyeceğimiz parçayı e, Durmuş Sakipovic Orkestrası yani Durmuş bildiğimiz Sakipovic Orkestrası e, çalacak. Sanatçı kolosu tabi burada isimlere çok takılmamak lazım. Ee, Enstrümantal parçalara isim koymak her zaman e, zor bir iş olmuştur. E, bu da öyle bir durum. Sanatçı kolosu, artist kolo diye geçiyor. E, Durmuş Sakipović ve arkadaşlarını dinliyoruz. <gülüyor> sanatçı kolosunu dinledik. Kolo kelimesini duyduk mu? Bunu zaten Sırp dansı olduğunu anlıyoruz. Ee, en bilinen en yaygın Sırp dansıdır kololar. Evet. E, Guja Festivali'nin kazananlarını, şampiyonlarını dinlemeye devam ediyoruz. Ee, Vranja dansı dinleyeceğiz bir tane. Vranja tabii meşhur bir şehir. Kozmopolit tarafıyla e, ünlü olan ee, bilinen bir şehir. Oldukça renkli bir e, popülasyonu var. Varmış daha doğrusu. Bugün var mı bilmiyoruz ama. Ninat Mladenovic çalacak Vraniye Dansı'nın. Bu Yaman bir trompetçi ve e, arkadaşları Nenad Miladović ve arkadaşlarını dinledik. Eee dansını seslendirdiler. Şimdi Radoyko'nun Radoyko'nun güzel kolosu adlı bir parça böyle bir isim koymuş. Radoykos Fine Kolu diye. Eee Radoyko Vitezović çalacak. <gülüyor> Evet, Radoyko Vitezović'i dinledik. Radoyko'nun güzel kolosu adını verdiği eee parçasıyla. Şimdi Winners of the Guja Trumpet Festival e, festival adlı albümün, ikisedilik albümün son seçtiğim şarkısını dinletiyorum. Gelin kolosu bunu da bu parçayı da Dragan Jovanović ve arkadaşları çalacak. Evet, anladığınız gibi bu e, Kayıtlar buca festivalinin çeşitli dönemlerinden e, Olduğu için kayıtların hepsi farklı kalitede e, Tabi o festival sırasında Muhtemelen e, Stüdyoya girip bunları çalıyorlar e, Meydanlarda çaldıkları Ve kazandıkları Ödül aldıkları parçaları Evet şimdi e, Diğer seriye geçeceğim Üç albümden oluşan seri e, ilki. Bu serinin ilki e, Orta ve Doğu Sırbistan'a ayrılmış. Bu bölgelerden geleneksel müzik çalan nefes çalkı grupları var. E, Laskalo Kolo'yu dinleyeceğiz. Timocani artık e, bölge yani şehir ismi olarak mı kullanılmış burada yoksa yine aynı şehirden gelen e, isimlerini şehirden alan topluluk mudur tam olarak e, emin olamadım. Ama Timocani bölgesinden ya da Timocani topluluğu çalacak dinliyoruz <gülüyor> e ee, olayı kolay dinledik. Timocani seslendirdi. Yine e, aynı topluluk ya da aynı şehirden eee veya yani Rumenko Kolo dinleyeceğiz yine Timocjani'dan. Evet Tuna'nın benim yanımda Sırbistan coğrafyasında dolaşıyoruz ve 1961 yılından günümüze kadar devam eden Guca Festivali'nin kayıtlarından e, bir seçki yaptım size. Elimizde Orta ve Doğu Sırbistan'dan geleneksel müzik içeren albüm var bu seri içinden. Dobrivoye Stojanović ve arkadaşları çalacak Dobrivoye'nin iki eski... Mehani Kolosu veya Bar Kolosu diye bir isim koymuş. <Gülüyor> Evet sevgili dostlar Tuna'nın beri yanına devam ediyoruz Batı Sırbistan'dan şarkılar dinlemeye devam ediyoruz ee, Bu parça Daha doğrusu e, Batı Sırbistan'a geçiyoruz şu anda Ve dinleyeceğimiz ilk parça Az önce Doğu ve e, Orta Sırbistan'daydık Şimdi Batı Sırbistan'a geçiyoruz Dördüncü CD bu Nizam partisi. Yani tabii burada partiyi eğlence anlamında kullanıyoruz. Nizam'da nereden geliyor? tabii ki Nizam-ı Cedid'den geliyor. Bu Osmanlı ordusundan e, Balkanlara kalan bir eski marş diye isim gelmiyor. Çünkü çok duygulu bir e, Melodi. E, bunu birçok orkestra, birçok topluluk yorumlamış. Ve e, 90'lı yıllarda ...Safet İsoviç... ...Boslu Savaşı'ndan sonra... E, ...boşnakça sözler yazmış. Ve... ...Şehitler Günü adını taşıyor bu parça. Şehitskiu Rastanak... ...adını taşıyor. Ve... E, ...Nizam... ...aslında orijinali de Nizamski... ...nokta nokta yani onu o kelimeyi hatırlamıyorum şu anda. Nizamski diye geçiyor... ...ilk kelimesi. Dolayısıyla bu e, oldukça önemli bir parçadır. Gerek... Ee, bu tip bandolar tarafından yani nefesli çalgı toplulukları tarafından gerekse yayılı grupları tarafından yüzlerce kez e, yorumlanmış bir parçadır. Ee, dinliyoruz. Evet Osmanlı'nın Nizam-ı Celit ordusundan kalan e, bir melodi dinledik. Kimin çaldığını söylemedim. Radoiko Vitezoviç çaldı. Programın başlarında da onun trompetini duymuştuk. Şimdi Dragan'ın Eski Kolosu adını taşıyor ve önemli trompetçilerden ve şeflerden biri Milovan Babiç ve arkadaşları seslendiriyor. <gülüyor> Milovan Babiç ve arkadaşlarını dinledik. E, eski Draga kolosu. Şimdi e, Batı Sırbistan'dan son parçamız Yeni Zikinaç adını taşıyor. Milovan e, Micha Petrović. Bu da son derece önemli bir e, trompetçi ve orkestra şefidir. Dinliyoruz. Evet, e, zaman çok az kaldı. Güney Sırbistan'dan, son seriden ancak bir şarkı çalabileceğim. E, Sinişa Stankovic ve arkadaşları seslendirecek. E, Guzanye Çöçek. Bu bir çingene dansı. E, bugünkü programımızın şu an son şarkısı olacak. Evet son olarak Sinişat, Stankoviç ve arkadaşlarını dinledik. Sırbistan ve çevresinden geneliksel Sırp ve Çengene Dansları dinlettim sizlere. Program sonrasında telefonun başında olacağım 15 dakika için 0212 343 4040. 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca Facebook'lardan, Twitter'dan ve sayfamdan ulaşabilirsiniz. Ve son olarak da anımsatayım hem bu programa hem bundan öncekileri tunaninberiyani.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere çok teşekkürler, selamlar ve Selahattin'e de buradan ellerine sağlık diyorum. Hoşçakalın. Altyazı <gülüyor> M.K. Nu să mai ișoară marjei, n kokun spunai <gülüyor>